Görüşmeyeli nasılsın Karagöz'üm? İyidir hacı sen. İyiyim şükür. Baksana ben bu açılıma yeni bir açılım getirdim. Hadi ya neymiş o? Açılıma açılın açılımı. O nasıl oluyor affedersin anlayamadım. Şöyle hani, hani e, yani açılın ben doktorum sözü var ya. E ee? işte onu genelleştirmeyi düşünüyorum. Mesela, mesela bütün bu sözden diğer meslek sahipleri de hissesini alsın istiyorum. Bir kekemeye açılın ben gevezeyim diye bir vatandaş yetişsin diyorum Sonra Sultanahmet'te turistlerin sorularıyla ezilen vatandaşa açılın ben kolejliyim diyenler olsun istiyorum. Hasta yatağında bir kişiye açılın ben imamım diye yaklaşılsın istiyorum. ...kimseye açılamıyorum diyenlere de... ...açılın ben dinlerim diyenler olsun istiyorum acı yuvaççığım. Ee, ee ilginç karagözüm. Yani bütün bunlar ne işe yarayacak anlamadım ben. Toplumun sorunlarına her vatandaş el atmış olacak. Ha şimdi anladım. Böylece milli bilençlenme, milli kalkınma... ...milli ekonomi paketi ve milli sporumuz... ...devreye girmiş olacak. Bak sen. Ya mesleklerin işlevi değişecek. Var olan kompleks kalkacak... Kriz evrilip gidecek. Dünya barışı sağlanacak. Terör sona erecek. Ele dur dur. Dur, dur yahu. Fazla olmadı mı bu? Ne fazlası? Her dalda açılım diyorum işte. Niye ya? Her dalda açılım açılım oluyor da benim dalımda niye açılım olmuyor? Yani olur da o kadar olur yani. Abartmayalım. Hatta diyorum ki bu açılımda rekabet oluşturmak için ortalığı kızıştırma planları yapalım. Mesele ha. Mesela açılın ben itfaiyeciyim diyene ben de muhendisim ben de doktorum hadi bakalım ilk önce binaya kim girecek şeklinde çatışma çıkarılsın istiyorum Vay be plana bak On numara değil mi? On üzerinden yüz puan veriyorum Karagocuğum Ver ver Allah vereni sever Allah haddini bileni de sever efendim O yüzden muhabbetin sınırını aşmayalım değil mi?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 teknik yönetmen Kadir Çiftçi ya Serkan Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayın stüdyodayız <gülüyor> abi, abi.